1476 numaralı konu, Hazreti Peygamberin anlaşılması için sözlerini üç kere tekrarlamaları. Evet, Hazreti Peygamber konuştukları zaman iyice anlaşılması için sözlerini üç kere tekrar ederlerdi.